vasıl olmaz hakka kimse cümleten doğru olmadan Ken açılmaz bir gönülde takipür Nur olmadan Sür çıkar ahyarı dilden ta Tecelli idi hak padişah konmaz saraya hane memuru olmadan Mutu kabl en temutu sırrını fehme ileyen haşun gördü bunda nefha-i sur olmadan Mest olanların kelamı kendinden gelmez veli pes enel hak Nice söyler kişi, mansur olmadan. Hak cemalin Kâbesini kıldı aşıklar tavaf. Yerde Kâbe, gökyüzünde beyt-i mamur olmadan. Mest olup mestane geldim. Ta ezelden ta ebed. İçtiler aşkın şarabın. Ab engür olmadan bir acayip derde düşmüş şem'i yanıyor müdam Hakk'a makbul olmak ister halka menfur olmadan